تمرین alıştırma, و آلیشتیرما آلیشتیرما اثنان BU 2 2 LA بیت اهاذا بیت BU بیر اوز مدیر Eha da miftahın? Eha Bu bir anahtar mıdır? Bu bir anahtar mıdır? La, ha da kalemın? La, ha da Hayır, bu bir kalemdir. Hayır, bu, bu bir kalemdir. Eha da kumisın? Eha bu bir gömlek midir? Bu bir gömlek midir? Naam. <gülüyor> hâzâ <Hada> kâmîsun. Naam. Hâzâ <gülüyor> kâmîsun. Evet, bu bir gömlektir. Evet, bu bir gömlektir. E hâzâ necmun? E hâzâ necmun? Bu bir yıldız mıdır? Bu bir yıldız mıdır? Naam. Hâzâ <gülüyor> necmun. نعم هذا مجموع